Akraba Hakkını Bilelim Yakın akraba, birinci göbekte birleşen aile fertleridir. Ana, baba, kardeşler, kız kardeşler ve evlatlardır. Dar geçimli kimsenin üzerinde fakir, küçük evladının, zengin olsa dahi eşinin nafakaları vaciptir. Zengin, yani nisaba malik kişi üzerine, ana baba, dede ve ninelerinin nafakaları dahi vaciptir. Böylece nisaba malik olan bir kimseye birinci göbekte kendisiyle birleşen, evleninceye kadar fakir kız kardeşinin, bali oluncaya kadar fakir ve küçük oğlan kardeşinin, buludan sonra dahi topal, kör, çalışmaktan aciz kardeşinin nafakaları dahi vaciptir. Bunlar kazanmaya güç buldukları zamanda nafakaları düşer. İlmi talep eden evladın, topal erkek evladın, evleninceye kadar kız çocuğunun nafakaları babalarına, babaları fakir ise nisaba malik olan kardeşlerine vaciptir. Ana babası ve oğlu zengin olan Fakir ve mazur kimsenin nafakası, Babası üzerine, Hizmeti evladı üzerine vaciptir. Zengin olsa bile kişiye, Mirasçısı olmayan fakir amca çocuklarının nafakaları, Vacip olmayıp, Onları ziyaret etmek, Onlarla hoş geçinmek, Onları sevmek, Onlara muvafakat göstermek, Müstehaptır. Bunun teferruatını, Fıkıh kitaplarımıza havale edelim. Yakın akrabaya saygı, onların vacip nafakalarını vermek, ikinci, üçüncü göbekte birleşen akrabaya saygı, onları ziyaret etmek, onlara hediye vermek, onlarla hoş geçinmek, onları sevmek, onlara muhafakat göstermek gibi İslami haklardır. Ayeti kerimede, وآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ تُعْرِضَنَّ عَنْهُم مَّن ابْتَغَىٰ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا Gereksiz yerlere harcamakla malını saçıp savurma. Çünkü gereksiz yerlere harcamakla malını saçıp savuranlar şeytanların biraderleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Şayet Rabbinden umduğun rahmeti arayarak vermekten aciz kalman sebebiyle akrabadan yüz çevirsen, o halde sükut etmeksizin, Kendilerine yumuşak bir söz söylemekle mukabelede bulun buyurulmaktadır. El İsra suresi ayet 26-27-28 Temim oğullarından biri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Gerçekten malım çok, ihtiyatsız ve etraflı bir insanım. Malımda tasarruf yaptığım zaman da nasıl, nerede harcayayım diye sorunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Tuhricu zekate min malike in kana fe inaha tuhratun tutahhiruk ve tasilu akrabak ve ta'rifu haqqas sa'ili vel Malından zekatını çıkarırsın. Eğer zekatın varsa çünkü hiç şüphesiz zekat temizliktir. Seni cimrilik, hırs ve hasetten temizler. Karşılık beklemeksizin Allah için şefkatle kucaklayarak akraba da bulunursun. Dilenci komşu ve miskinlerin hakkını tanırsın buyurdu. Bunun üzerine adam azaltır mısın diye istirhamda bununca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vacip yahut müstahap olarak Yakın akrabaya, yoksula, yolda kalmışa haklarını ver. Gereksiz yerlere harcamakla malını saçıp savurma, mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Gereksiz yerlere harcamakla malını saçıp savurma, diye tercüme ettiğimiz tebzir, dinin emretmediği faidesiz malayani yerlerde malın harcanılması demektir. Allah Teala bunu yasaklamıştır. Mümin nerede, nasıl harcayacağını iyiden iyiye düşünsün. Sonuç itibariyle dünyada faydalı olduğu gibi ahirete göre de faydalı ise o zaman yakın, uzak akrabaya, yoksula, yolda kalmışa ve her hayırlı cihetlere harcasın demek istenilmektedir. Hadisi Şerif'te menenfek kefi Anlayışlı olmanın biri de geçiminde az harcamandır, buyrulmaktadır. Şüphesiz yemek, giymek gibi harcamalarda iyani mahrum etmek sizin kişi öncelikle kendi nefsinden başlar. Hadisi şerifte "Menenfekar raculun ale nefsihi ve ehlihi yahtesibuha illa acerehullahu Teala fiha" وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُوا فِيْنْكَانَ فَضْلًا فَالْأَقْرَبَ الْأَقْرَبَ وَيْنْكَانَ فَضْلًا فَنَاوِلْ Sevabını umduğu halde kendi nefsine, eşine helalden harcayan hiçbir adam yoktur ki Allah Teala helalden harcadığının karşılığını vermemiş olsun. Ve harcama da geçindirmeye hükümlü olduğun kimseye harcayarak işe başla. Eğer artarsa sırasıyla en yakına ve ondan sonra Yakınına ver. Eğer daha fazla varsa meşru dilediğin yere ulaştır. Buyrulmaktadır. Yine hadisi şerifte. İnne li ayni ki hakan, w inne li hakan, w inne li zayfki aleki hakan, w Gerçekte Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Gerçekte bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Gerçekte eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Gerçekte misafirlerinin, eşittir ziyaretçilerinin senin üzerinde hakkı vardır. Ve gerçekte halis dostunun da senin üzerinde hakkı vardır. Diğer bir hadis-i şerifte, اِنَّ ki عَلَيْكِ حَقَّنْ وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقٍ حَقًّا Fars, vacip ve müstehap olarak Şüphesiz senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. İyalinin hakkı vardır. Artık her hakkı hak sahibine ver buyurulmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Bekir bin el-Haris adlı sahabe radıyallahu taala anhu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öncelikle kime iyilik yapayım diye sordum. Bunun üzerine, <gülüyor> Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine, ve bir de bunları takip eden yakın akrabaya iyilik yap. Bunlara iyilik yapman vacip bir hak ve yakın akrabaya yapılacak sıladır buyurdu. Yine hadisi i şerifte İnna Allahu yusikum bi ebaikum, inna Allahu yusikum bi ummahatikum thalasan, inna Allahu yusikum bil akrabi fel akrabi. Şüphesiz Allah Teala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 en yakın olanlara, daha yakın olanlara iyilikte bulunmanızı tavsiye etmektedir. buyurulmaktadır. İyiliğin en iyisi tabii ki olarak dini terbiye ve talimde bulunmaktır. Sonra ihlas üzere karşılığını beklemeksizin Allah için samimi olarak akrabanın mal ve canla birbirinin hizmetine koşmalarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kimin üç kızı olur da onları barındırır, kafi miktarda ihtiyaçlarını karşılar, kendilerine şefkat ve merhamette bulunursa, elbette cennete girmek ona hak olmuştur. Buyurunca bir adam, Ey Allah'ın Resulü, ya iki kız olsa ne buyurursun? Demiş, bunun üzerine o da iki dahi olsa buyurmuştur. Demek dini terbiyelerini ihmal etmeksizin, şeref ve namuslarını koruyarak iki kızın İslami terbiye üzere büyütülmesi, evlendirilmesi hem dünyada bereketli rızka hem de cennete girilmesine kuvvetli vesilelerden biridir. Hadisi i şerifte, İnne ehlel beyti izâ tevâselû ecra Allahu aleyhimür <Gülüyor> rizqâ ve kânû fî kenfir rahmâni azze ve celle Gerçekte bir halkı dünyevi bir menfaat beklemeksizin Allah için hizmet ve yardımla sılada bulundukları zaman onların üzerine rızıklar akar ve onlar Er-Rahman azze ve celânın hıfs ve himayesinde olurlar buyurulmaktadır. Yani Allah Teala rızkın bollaştırılmasını belaların kaldırılmasını samimi ve ihlas üzere hane halkının birbirine yaptıkları hizmet ve yardımlarına bağlamıştır. İyal fertleri birbirlerine ne kadar samimi olurlarsa ve karşılık beklemeksizin Allah için birbirlerine ne kadar hizmet ederlerse Allah Teala da o kadar rızıklarını bollaştırır ve üzerlerinden belaları kaldırır. Hasılı hem dünyada hem ahirette tayyibe hayatına ulaştırır. Şüphesiz iyal fertlerinin haklı haksız birbirinden hak talep etmeleri, ...özellikle hak talebinde çekişmeleri... ...birbirinden yüz çevirmeleri... ...iyiliklere karşılık istemeleri... ...samimiyeti bozduğu gibi... ...belayı da getirir. Ve şimdi bizim kayadan kayaya... ...çarpılmamızın yegane sebebi... ...aile fertlerinde... ...samimiyetin bozulması... ...birbirlerine rahm şefkatte... ...bulunmamaları... ...doğru dürüst muamele etmemeleridir. Aslında... Neseplerin hıfsedilmesi, iyal fertlerinin birbirlerini esirgemeleri ve bu sebeple karşılık beklemeksizin Allah için samimi olarak birbirlerine hizmet ve yardımla sıla-i rahimde bulunmaları içindir. Başka bir gaye ile değil. Hadisi şerifte İhfazu ensabakum tasilu erhamikum fe inne la bu'da bir rahime. İza karubat ve in kanet ba'idatan ve la biha. Kendilerine yardım etmek için yakın akrabalarınızı hatırınızda tutup hıfz edin. Gerçek şu ki karşılık beklemeksizin Allah için hizmet ve yardımla sıla yapılınca Akrabalıkta uzakta olan yakın olur Rahim eşittir Akrabalık ve karşılık beklemeksizin Allah için hizmet ve yardımla sıla terk edilince Akrabalık yakında olsa uzak sayılır Rahim eşittir Akrabalık ve karşılık beklemeksizin Allah için hizmet ve yardımla sıla Kıyamet gününde sahibinin önüne gelir Sahibi sırada bulunmuş ise lehinde Akrabalık bağını kesmişse Esirgemedi akrabalık bağını kesti Diye aleyhinde net konuşarak şahitlik yapar Diğer bir hadisi şerifte İnne a'celet Tuati sevaben Sılatul rahimi hatta inne ehlel beyti Layakununa fucjaran Fetenmu envaluhum ve yektur <gülüyor> adeduhum İza vasalul rahime وَإِنَّ <gülüyor> عَجَلَ Gerçekte taatten en çabuk sevabı verilen karşılık beklemeksizin Allah için hizmet ve yardımla yakın akrabaya yapmaktır. Hatta bir hane halkı günahkar oldukları halde karşılık beklemeksizin Allah için yakın akrabalarına hizmet ve yardımla sıla ettikleri zaman bir taraftan malları kara geçer, ziyadeleşir, diğer taraftan nüfuslarının adedi çoğalır. Gerçekte günahtan en çabuk azabı verilen de haddi aşmak eşittir, zulmetmek yalan yere yemindir. Bunlardan her biri malları götürür. Rahimleri kısırlaştırır ve diyarları bomboş kılarak harabe haline getirir buyurulmaktadır. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberlerken bir an sevinçle dolu, neşeli ve gürbüz bir genç geçmiş. Onu gören ashabtan bazılarının keşke bu genç gençliğini Allah yolunda savaşmakla geçirseydi demeleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi sabilillahi illa man man ala sabilillahi ala sabilillahi ala sabilillahi sadece savaşıp öldüren Allah yolunda değildir bilakis anasına babasına bakmak için çalışan da Allah yolundadır iyalinin ''Geçimini temin etmek için çalışan da Allah yolundadır.'' ''Şerefini koruyarak helalden geçimini temin etmek için çalışan da Allah yolundadır.'' diye buyurdu. Demek cihat sadece kafirlerle savaşmak değildir. Bilakis cihadın birçok çeşitleri vardır. Ana babaya bakmak, ihalinin nafakasını temin etmek cihat olduğu gibi... ''Doğru ve dürüstlükle helal kazanca çalışmak da cihattır.''